Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Merhaba Radyo Yavan dinleyicileri. Bir Genç Havan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ülke gündemi, dünya gündemi, sağlıkçının gündemi... Çok yoğun olduğu bir Mart ayını da geride bırakmış bulunuyoruz. Son günlerini yaşıyoruz. Neler yaptık bu dönemde diye bir bakacak olursak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yine Mart ayı içerisinde gerçekleşti. Kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Daha sonra 14 Mart Tıp Bayramı haftasıydı. Ve sağlıkçılar için çok önemli olan bütün Türkiye'deki sağlıkçıların buluştuğu ve eczacıların da buna destek verdiği bir 13 Mart sağlık mitingini geride bıraktık. Tabi sadece sağlıkçının gündemi değil, dünya gündemi de çok yoğundu. 11 Mart'ta çok büyük bir felaketle karşı karşıya geldik. Japonya'da meydana gelen bir felaketti bu deprem ve arkasından gelen tsunami. Dünyayı ilgilendiren bir nükleer santral. E, sızıntısıyla karşı karşıyayız. Ve yine Libya'da e, gerçekleşen bu halk ayaklanmasından sonra NATO'nun buraya müdahalesi ve Türkiye'nin hala NATO'nun yerinde yer alıp almamasının konuşulması yani NATO'nun oraya girme e, mücadelesinden sonraki bir meşrutiyet söz konusu. Yani gündem e, kısacası çok yoğun. Sadece Türkiye için değil bütün dünyayı ilgilendiren bir yoğunlukta gerçekleşti bu Mart ayı. Tabii konuşulacak çok fazla, tartışılacak çok fazla şey var. Gündem böyle sarsılırken bugün sizlere çok önemli bir konuğumla beraber sesleniyorum. Ozan Çoban. Kendisi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi. Ve benim de çok sevdiğim dönem arkadaşım kendisi. Onunla bugün farklı bir şey konuşacağız. Öğrencilerin... Öğrencilik yıllarında başlayan veya daha önceki süreçte başlayan müzik hayatı, sanat hayatıyla ilgili farklı bir bakış açısından sesleneceğiz bugün e, radyo Avan dinleyicilerini. Biraz e, senden konuşalım Ozan. Öncelikle hoş geldin. Bütün bu koşuşturma arasında e, bize de zaman ayırdığının için özellikle sana teşekkür etmek istiyorum. Merhaba olacak. Ne dedim ya? Yani e, şey... E, Teşekkür ediyorum öncelikle beni burada ağırladığın için de hani dönem arkadaşız dedin ama işte tamam. müzik biraz <gülüyor> <Ağır bastı. gülüyor> müzik harbatsınca okulda ister istemez <gülüyor> biraz uzamak zorunda kaldı yani ama herhalde bu sene mezun olacağım. Ee, yani istersen ben şeyden bahsedeyim biraz ee, hani kendi müzik çevremden bahsedeyim hani neler yapıyoruz neler yapıyoruz ne, yap ne yapmıyoruz Gibisinden. Tabii öncelikle bu oluşum içerisinde seni yıllardır tanıyorum ben sürekli hatta şunu anlatmadan geçmek istemiyorum fakülteye yeni geldiğimizde ben de az çok müzikle uğraşan müziğin içinde olan bir insanım etrafımızda böyle insanlar ararken bir arkadaş el kaldırdı hoca şeyi soruyor neden bu fakülteyi seçtiniz neden eczacılık fakültesi? Kimi şey diyor işte ben halkla iç içe olmayı çok seviyorum. Ben sağlığı çok seviyorum. Kimi karambole geldim. Arkadan bir el kalktı işte hocam buyurun arkadaşım. Ben Ozan Çoban. Eczacılık yaptığım zamanlarda müzeye çok daha fazla zaman ayırabileceğim için ben bu bölümü seçtim. Onu hiç unutmuyorum sürekli anlatıyorum. Ve o günden sonra bunu seninle gördük. Gerçekten müzeye zaman ayırmanın ki başarılı da bir öğrencisin zaten bunu hiçbir zaman inkar etmedik biz. İkisini Aynı anda aynı şekilde başarıyla yürüten bir öğrenci arkadaşımız şu anda Ya Tabii konumuz. işte o, o noktada biraz aslında işte e, hani hayat bizi biraz zorluyor. Yani mesela konservatuvar okumak da çok isterdim aslına bakarsan ama. <gülüyor> hani bu ülkede işte maalesef insanlar her istediklerini yapamayabiliyor. Yani işte her şeyin belirleyici o da para ve piyasa olunca. Kesinlikle. Yani mesleğimizde de bu var. Eczacılıkta da bu var. Her şey, müzikte de bu var. Ama ya ben e, galiba genel olarak hani müzikle arama para sokmak istemedim sanırım. Yani müzikten para kazanmak zorunda kalmak istemedim. Yani bir sürü konservatuar arkadaşım var. Bir sürü konservatuarlı insan tanıyorum şu an. Ya genel olarak hepsi o piyasa batağının içinde sürüklenmiş durumdalar. Yani hepsi çok nitelikli, çok yetenekli insanlar ama hani bakıyorsunuz işte herhangi bir türkü barda ...hani böyle hiç de hoş olmayan bir ortamda müzik yapmak zorunda kalıyorlar hayatlarını kazanmak için. Ya ben yani işte kemanımı ya da bağlamımı işte ya para kazanmak zorunda olmak için kullanmak istemedim açıkçası. Hani eczacılık da aslında seviyorum. Hani ben, ben müzik yapabileceğimi düşündüm aslında Bakarsan eczacılık mesleğinde. Yani hem eczacılık yapıp hem müzik yapabileceğimi düşündüm hakikaten. Ki... Yapabiliyorum galiba şu an öğrenciyim ama. Kesinlikle öyle. <gülüyor> hani, Onu çok iyi gözlemledik. Diye. Hani baya iyi gidiyor aslına bakarsan. Ama tabii yani e, son, sonuç olarak diyorum ya hani nereden tutarsak tutalım çok mutlu olabileceğimiz bir koşul yok maalesef şu an elimizde. Yani eczacı olup eczane açan arkadaşlarım da çok mutlu değiller maalesef. Yani eczacılıkla o kadar para kazanmak... Amaçlı ya da amaçlı, kar anda. amaçlı ayda sektörü öyle bir kar amaçlı kar, kar güdme üzerine kurulmuş ki yani dolayısıyla insanlar mesleğini yaparken önce parayı düşünmek zorunda kalıyor ki biz bilmiyorum bizim çok alışık olduğumuz yani şeyler değiliz. Çok, uzak değil. bir ee, aynen çok öyle. alışık olduğumuz şeyler değil. Yani ya ben işte herhangi bir şekilde hani mesleğimin kutsaldığına inanıyorum ama hani bakıyorsun ki hani sistem seni kutsal olarak parayı ...adetmiş ve seni buna... ...doğru sürüklemek Geçimlik zorunda kalıyor. kalıyor. Aynen öyle. Bir insan sevdiği işi yapması... ...gerçekten çok güzel. Hepimizin hobileri var. Hepimizin farklı <gülüyor> ilgi alanları var. Bunu eczacılık mesleği de... ...meslek olarak da baktığımızda... ...bu da dahil. Yani ben sevdiğim bir işiz. Eczanede yürütmek istiyorsam... Ondan da para kazanıyorsam her bu güzel bir şey aslında ama para kazanma öncülüğü meslek yapma öncülüğünün önüne geçtiği zaman evet, yazık ki hoş olmayan çok çirkin şeylerle karşılaşıyoruz. Müzik de aynı şekilde ama farklı bir e, yönden baktığımızda müzik e, biraz daha yani hiçbir zaman ...para kazanma amaçlı yapılmamıştır müzik. Evet zaten her, her zaman... Evet, e, doğru söylüyorsun. İnsanlara hep denir ya toplum için yapılır, insanlar anlasın diye yapılır. Müziği bu açıdan baktığımız zaman para kazanmak çok daha meslekten ziyade... ...çok daha çirkin ve hoş olmayan bir boyuta yönlendiriyor galiba. Ya zaten insan. eğer sen kendi değerlerinle hani bahsettiğimiz işte... ...kendi değerlerinde müzik yapmaya çalışırsan... ...zaten para falan da kazanamıyorsun müzikten. Yani Kesinlikle. öyle bir... ...onun bir gerçekliği yok. Yani ben işte... ...hani piyasaya ya da işte piyasanın ihtiyaçlarına göre... ...bir konum almıyorsan... Ya ...daha nitelikli üretimler yapmaya çalışıyorsan... ...hani hı hı. sanatını belli bir... ...hayat görüşü belli bir hayat... ...çerçevesinde çizmeye çalışıyorsan... ...zaten bundan para kazanmak da mümkün olmuyor. yani çok, çok zor bir şey. Dolayısıyla hani... ...yani işte ezdacılık ama müzik... Yani benim hayatım biraz <gülüyor> biraz zor <gülüyor> ve yoğun evet, olacak evet, ama böyle. en azından mutlu geçirebileceğim bir hayat ya, seni Ya da işte müzik ama da diyebiliriz bilmiyorum yani <gülüyor> öyle, öyle iki amanın yeri değişebilir ama hani ikisi de şu an yaşamımda bir parça ve Kesinlikle yani öyle. ikisinden de vazgeçmek istemiyorum yani. Ne güzel. Ya Senden. Bu anlamda işte şu an işte e, müzik yaptığımız gruplardan bahsedebilirim. Ya benim biraz grup Şeyim. Ondan önce istersen senden bir e, canlı canlı bir ezgi dinleyelim Tamam. Daha sonra o bölüme geçeriz ya Bugün de işte bağlamam yarımda Ve hani tamamen doğaçlama e, <gülüyor> yani Bağlama benim ilk enstrümanım <gülüyor> <gülüyor> Bağlamayla başladım mize ama şu an işte daha çok keman çalıyorum falan evet. Biraz nostalji yapacağım kendi kendime aslında Seve seve yani, dinleyeceğiz biz de Şemsiyemin ucuk aleye Şemsiyemin ucuk Yok mu bu derdime çare Yok mu bu derdime çare Şemsiyemin Ucu baston Şemsiyemin Ucu baston Söyle canım Kimdir dostum Söyle canım Kimdir dostum Öldürmekmiş senin kastın öldürmekmiş Senin kastın çaresiz düştüm Bir hefasız yâre düştüm Çaresiz düştüm bir vefasız yâre düştüm. Ocak ocak, bu ne kerim? Ocak ocak, bu ne kerim? Sensin benim yar çekerim Sensin benim yar çekerim Bilmez misin ne çekerim Bilmez misin ne çekerim Çektiklerim yar elinden Ağuzların ah yardım din ben çektikleri yare ah din ben din ben Didine Sağ kozan teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> Şimdi biraz e, müzikten bahsedelim nasıl başladın ya işte, Neler yaptın? Müzik e, açıkçası aile etkisiyle <gülüyor> başladı. Yani sağ olsun anne babam yani emekli öğretmen çocuğuyum ben de. İşte ikisi de öğretmen. E, ama böyle bir genel olarak hani o eskilerin bir bağlama o halkçılığından kaynaklı bir şey herhalde bir durum. Bağlamaya böyle bir özlem vardı ve babam gerçekten çok seviyordu bağlamayı. Ve e, beşinci sınıfta sanırım başladık. Yani bundan bir 11 sene önce falan herhalde hı hı. Kursa gitmeye başladık Hani bayağı daha hevesli hevesli gidiyorduk ama tabii burada yani çocuktuk yani Ciddi anlamda aile teşviki vardı Yani babam ve annem özellikle Hani pek çok anlamda Bize destek sunuyorlardı Yani babam mesela örneklemem gerekirse Şöyle yapıyordu Yeni bir şarkı Türkü çıkarttığımız zaman mesela çıkarıp Mesela bir haftalığımız kadar bir parayı <gülüyor> <gülüyor> bir akşam da önümüze koyuyordu. Mesela dolayısıyla bize de tatlı geliyordu açıkçası Bu yani. arada biz biz diyorsun ama e, çağdaştan bahset. Ha tabii kardeşim zaten <gülüyor> yani, ikizim var. O da müzikle uğraşıyor. Hani o da makine mühendisliğini bitirdi. Yani ikizimle beraber bütün bu <gülüyor> süreçler yaşandığı için şu anda da beraber müzik yapıyoruz zaten. Hani biraz öyle aile ciddi anlamda önayak oldu. Yani sürekli bir popohtlama durumu. Çok güzel, çok güzel. Ve açıkçası çocuk kendi ya bilmiyorum. Çizgi filmizlerken bağlama çalıyordum mesela. Yani bu tarz şeyler geliştirdim kendi kendime. Ya yani, ne bileyim çok fazla ateri oynamazdık mesela <gülüyor> ama oturup bağlama çalıştırdık. Ben böyle başladım. Ondan sonra açıkçası bağlama hocamın da burada çok ciddi katkıları oldu hani müzikal yaşantımıza. Bize bağlamayı çok sevdirdi, müziği çok sevdirdi. Onun ötesinde e, yani ya, müzik. ...evrensel bir şey, evrensel bir olgu sonuç olarak ve dolayısıyla farklı müzik tarzlarıyla da bizi tanıştırdı. Mesela hani bağlamada belli bir olgunla erişmiştik falan. Hı hı. Ya sonra diyeyim, çeşitli enstrümanlar verdi bizim elimizde. Yani ben mesela kabak kemane çaldım, çalmaya başladım. Hocam hediye etti kabak kemanı Ben de hediye ettiği için öyle bir sorumluluk duygusuyla kabak kemane çalmaya başladım ve... Yani bir şekilde kurtardık galiba. En önemlisi müziğin kutsallığını... Evet. ...müziğin bir şeylere ön ayak olduğunu göstermişler. Evet, hem aileniz hem hocanız size. Ya, babam hep der yani ben der... Ya, ...hani siyasetçilerin yapamadığını... ...bir adamın bir bağlamayla bir türkü söylemekle yaptığını gördüm der. Yani o insanları <gülüyor> etkileme evet. gücünü. Ya, dolayısıyla hani... Ya müziğin böyle bir yönü var. Ne yaparsan yap, ne tarz yaparsan yap. Müzik hakikaten insanları etkilen, etkileme gücü çok yüksek bir şey. Yani yani bir şeyi saatlerce bir insana anlatmaya çalışırsınız anlamaz ama bir türkü söylersiniz o an. Her şey. Çözülmüştür vardır, falan filan. <gülüyor> yani evet. İşte ondan sonra e, de, çeşitli enstrümanlara başladım ve en son lise sonda, Ya o, o hikaye de ilginçtir gene bir aile anıktatı vereyim. Yani in, insanlar genelde şey yapar hep. ...hani ailelerinden dem vururlar... ...bizi yönlendirmeliler falan filan diye... ...ben şanslıydım gerçekten... Hı hı. ...hani... ...ya bir gün televizyonda keman çalıyordu bir... ...kemancı çok da güzel çalıyordu... ...ben de öyle... ...farkında olmadan... ...keşke bir kemanım olsa da bir deneseydim falan... ...çalabilir miydim acaba demişim... ...ya sonra baktım... ...babam evde böyle bir elinde poşet... ...ertesi gün keman getirmiş eve... <gülüyor> ...yani... İşte bizim orada de alayım ben. Romanlardan bir keman almış. Dolayısıyla ben hemen geçtim ayna karşısına çalışmaya başladım kendi kendime. Önemli bir nokta tabii yani. Yani dolayısıyla böyle bir sürekli bir müzeye teşvik durumu vardı. Ee, dolayısıyla keman da öyle başlamış oldum şu an açıkçası daha çok kemanla ilgileniyorum. Yani o da 7-8 sene oldu. Yani ...işte... ...müzik yaşantım da biraz daha keman üzerine kurulmuş... ...diyebilirim yani... Ya, ...bağlama bir ara TRT Gençlik Korosu'nu falan da çaldım ama... ...şu an kemanla uğraşıyorum... ...yani o mesela aile desteği... ...olduğu için sanırım... ...hani... ...yani müzik fazlasıyla işledi hayatımıza... ...ya sonrasında tabii işler biraz... ...müzik yönü ağır basmaya başlayınca... ...aile desteği istemez bak okulunu bitir... ...bir <gülüyor> anne gibisinden şeyler yani... <gülüyor> ...her anne babanın yaptığı gibi ama sonuç olarak şey... ...hani... Şöyle bir gerçeklik var artık hani bunu aile de kabul etmiş durumda. Yani eczacılık olacak hayatımızda, hayatımda. Hı hı. <gülüyor> Ama ya yani müzik de olacak. Yani başka ya yani bu yolu olmadığını anladık gibi herhalde. Yani şimdi de işte üniversite yıllarında da işte tanıştığımız dönemler falan filan yine böyle... müzik aracılığıyla evet, tanışmıştık. Yine müzik hatta, aracılığı <gülüyor> ben senin kaval çalma, çaldığını duymuştum. Hani... Ben hep takip ediyordum ama <gülüyor> bir türlü konuşmak fırsatı olmamıştı öyle bir bahane. Fakültede, fakültede ki sanatsal faaliyetlerin biraz azlığından yakınıyorduk galiba. Yokluğundan. Yokluğundan yakınıyorduk. Ne yapabiliriz diye düşünmüştük sanırım. Öyle bir tanışma oldu. Yani üniversiteye gelince de işte açıkçası hani İstanbul Üniversitesi'nde okuyoruz falan filan ama... ...tabi yani üniversitede kültür sanata yatırım... <gülüyor> ...ne kadar var, ne, ne durumda... ...yani o çok tartışmalı Birincide tabii yani. bir şekilde engellendiği yönünde şu anda tabii gözlemlerimiz. Evet yani bizim Öğrenci Kültür Merkezimiz vardı mesela. Hı hı. Yani biz orada... ...ben oradaydım biliyorsun sürekli yani... ...hatta orada sürekli bir çalışma alanı... ...sürekli bir üretim alanı oluşturdu öğrencilerin. Hı hı. Yani işte sinemacıların sinema alanında... Tiyatro. Edebiyacıların, ...edebiyatçıların edebiyat alanında... ...tiyatrocuların tiyatro alanında... maalesef kapandı yani... Ne Çeşitli... kadar mücadele verdik oysa evet. ki her defasında ne zaman bir üretim varsa ne zaman paylaşım varsa o zaman üzerimize gelen herhangi bir yönden e, güç faktörüyle karşılaştık. Hatırlıyorum çok kalabalık bir de eylem yapmıştık evet, ÖKM'nin bu, evet. bundan önceki kapatılma sürecinde. Evet. E, o kadar insanı Beyazıt Meydanı'nda bulmak özellikle son zamanlarda imkansızken ÖKM için birleşti insanlar. Evet. Ama yani e, işte... Abi bir de işte sorun şu ki öğrenci kültür merkezindeki öğrencilerin de şöyle bir yapısı vardı yani hepsi ya sinema kulübünden mesela Recep İvedik gibi film göstermesini bekleyemezdin ya sinema filmi hakikaten sanatsal e, hani nitelikli işler evet. yapmaya çalıştırdı mesela müzik kulübü de kalkıp hani Serdivan'ın için ya da Tarkan'ın şarkılarını çalmaz ya yani herkes kendi yani biz mesela kendi adımıza bir sürü sosyal duyarlı olan işler yapmaya çalışmıştık aynen, o dönem aynen. ve bizim için bir nevi alternatif okuldu yani herhangi bir şekilde sponsorsuz sponsorun olmadığı herhangi bir şekilde hani aramıza parayı sokmadığımız bütün tamamen bir paylaşım alanıydı yani iyi bağlama çalan kötü bağlama çalan birine bildiği kadarıyla aynen. bağlama çalmayı öğretiyordu yani tamamen böyle bir bu baya baya bir bunun getirdiği baya baya bir bilgi birikimi olmuştu aslında ÖKM'de. Ve bu ÖKM'den çıkıp şu an hayatını yani ÖKM'de yaptığı işte üzerinden kazanan bir sürü insan var. Mesela ÖKM'de fotoğrafçılık kurslarına gidip hı hı. E, şu an fotoğraftan para kazanan bir sürü insan var. Mesela müzikten gene keza. Tabii kendi bölümü dışında bir bölümle evet Evet, yani ya orası var, alternatif uğraştı. bir okuldu yani açıkçası. E, maalesef tabii. ...yani çok fazla direnemedi bu koşullarda... ...yani Aynen çok, öyle. çok üzücüydü... Yani ...çok da mücadele verdik ama... Ökemeyi, kapa, ...ökemeyi kapandı... ...ve şu an mesela sanırım hala da... ...hani şu an İstanbul Üniversitesi'nde... ...üretim yapılabilecek, sanat yapılabilecek... ...bir alan yok yani... ...hiçbir şekilde yok. yok... ...zaten bu kadar engellemelere rağmen... ...bu kadar üzerine gidilmesine rağmen... ...sen söyledin ya... ...hiçbir şekilde para... E, ...aramıza girmedi kendi dişimizle tırnağımızla yaptık. Bunun yok olması. Yani buna rağmen yine iyi mücadele etti aslında evet, ÖKME. Evet, evet. Ama her gelen her gelen öğrenciler, her geçen sene ne yazık ki biraz daha bilinçsiz geliyor sanki. Evet, o ÖKME'nin sahiplenme ruhu her geçen sene biraz daha azalıyor. Bu da çok büyük bir kayıp bizim için alternatif okulumuz yani üniversite her defasında söylüyoruz gelip bir meslek sahibi olmanın dışında bu önemli Tabii. bunu hiçbir şekilde yaslımıyoruz kendini geliştirebilmek amaç olduğu zaman da araç olabilen bir e, öğretim dönemi yani burada bunların kısıtlanması yok edilmesi çok fazla insanın canını yaktı ya şimdi sorun bu zaten bence mesela sorun bir üniversite reklamlarına baktığınız zaman mesela herhangi bir reklam filmine baktığınız zaman üniversiteyi böyle son son derece Özgürlüklerin çok en yoğun şekilde yaşandığı bir yer olarak Tabii. gösteriyorlar ama ya bana sorarsanız yani bence böyledir. Ya üniversiteli olmak yani şüphesiz özgürlük belli açıdan ama aynı zamanda da bence bir sorumluluk yani biz bu ülkenin yani bu ülkede okuyan biraz daha kafası aydınlanmış insan olarak aynı zamanda da bir sorumluluk duygusuyla bezenmiş olmamız gerekiyor. Benim benim algıladığım Üniversite öğrenciliği, üniversite böyle bir şey. Yani hani tamam işte üniversite öğrencisi çıkar, gezer, oynar, zıplar ama... ...üniversite öğrencisinin aynı zamanda hani e, halkına karşı da bir sorumluluğu... ...Aziz Nesil'in dediği gibi işte okumuş insan halkına duyarlıdır evet. diye. Yani bizim de böyle bir misyonumuz var, olmalı gibi geliyor ama tabii... ...yani bu herhalde bundan önceki senelerde çok daha güçlüymüş. Şu an baktığımız zaman tabii hani o yani galiba o kirlenmeyi o geriye gidişi çok tanet <gülüyor> görebiliyoruz yani yani en azından yani her sene olduğu gibi bizim dönemimizde de bir baskı vardı. Ama inancımız da vardı. Yani şu anda da olanlarda bu inanç söz konusu ki hala bazı şeyler yapılabiliyor. Benim korktuğum nokta ise inançların azalması. Hı hı, yani evet. inanç olduğu sürece zaten yasaklar her zaman insanı bir şeyler üretmeye zorlar. Yoktan var etmeye zorlar yasaklar. Evet. Bu yasaklarda o inanç azaldığı zaman e, sona gelmemizin... En açık örneği diyorum inancımızı kaybediyoruz. Ama ben ben ben ciddi anlamda umutluyum. yani sonuçta e, ney o e, yani e, her dönem yani çok klasik olacak ama yani her girişim bir çıkışı da oluyor yani ve <gülüyor> o çıkışta muhakkak olacak başka çaresi yok yani sonuçta ne Yo yani ya insanlar hala ya vicdanı var insanların hala çeşitli anlamlarda. E, ya i̇nsanoğlunun getirdiği o duygular hala olduğu sürece Hiç yani bir, şey bir çıkış yolu elbet yaratılıyor. İşte sadece, sadece biraz duraksamış durumda sanki. Evet, biraz daha herkesin fedakarlık yapacağı, birilerinden bir şey beklemekten ziyade kendilerinin öne atılacağı bir dönemi yaşıyoruz evet. şu anda. Hayır bir de işte mesela... Şey açısından baktığımız zaman mesela ben yine kendi adımdan kendi adıma konuşayım. Yani şimdi yani öyle bir süreç ki ya yani öğrenciyim mesela bir öğrenci kimliği taşıyorum şu an. İşte İstanbul Üniversitesi Rezacılık Fakültesi öğrencisiyim şu an. Ama yani bakıyorsunuz ki harç, harçlara bilmem ne kadar zam yapılmış. Bakıyorsunuz ki metrobüse bilmem ne Hı. kadar zam yapılmış. Akira... ...bilmem ne kadar zam yapılmış... ...işte suya, elektriğe bilmem ne kadar... ...ya bunlar hepsi bir öğrenci için... ...yani öğrenciyim ben ya... ...benim derdim okumak yani... ...ya benim bilgi almak için... hani eğitim almak için gelmişim... ...herhangi bir yerden... ...İstanbul Üniversitesi'ne dolayısıyla... ...şimdi bu açıdan... ...boğazımıza kadar... ...gelmiş durumda... ...bakıyorsunuz mu... ...işte mesleği ezdacı olacağım... ...falan işte 5 yıllık bir eğitimden geçiyorum ki mesleğimin bütün temelleri sarsılıyor şu anda tabii, yani tabii. hani bakıyorsunuz ki mesleğime ciddi anlamda bir şey var. Saldırı tabii. var. Yani orada bir huzursuzluk, orada ya sanat yapmaya çalışıyorum bir yandan, müzik yapmaya çalışıyorum. E bakıyorum ki ya sanatın diyor geldiği yer belli, düştüğü yer belli. Leyla ya ve hani sanatçının üzerindeki baskı da yani gerçek anlamda sanatçının üzerindeki baskı da yani azımsanmayacak derecede dolayısıyla hani ya yaşamımızda insan olduğumuzu hatırlatacak neler varsa yani ben kendi adıma 3 <gülüyor> koldan da huzursuzum gerçekten. ya gerçekten çok huzursuzum yani işte öğrencisin orada bir sıkıntı var müzik yapmaya sanat yapmaya çalışıyorsun orada bir sıkıntı var mesleğini o yani meslek yapmaya çalışıyorsun Mesle, mesleğine saldırı var falan yani bilmiyorum yani çok... Üç koldan mücadele. <gülüyor> ha, evet yani... Başka türlü, evet başka türlü mücadele. Başka yani. hani dediğim gibi Birinden birinin, birinin kurtulmasıyla olacak birinden birinin Aynen sorunu. Ya hepsinin yakıktan Hepsinin çıkış noktası ama. aynı evet. zaten. Ne yazık ki sistem sorunu bu. Bir meslek sorunu, bir üniversite öğrencisi sorunu değil. Evet. Tamamen hayatımıza işlemiş, her şekilde bizi sömürmeye odaklı bir sistem sorunu. Bu sistem e, kırılmadığı sürece de ne yazık ki üç koldan değil on koldan saldırmaya devam şimdi, edecek. Şimdi bu koşullarda şey. baktığım zaman yani ya ben işte sanata nasıl zaman ayıracağım, sanata nasıl... Para ayıracağım. <gülüyor> ya çünkü sana ya, sanatsal etkinlik dediğin şey sonuçta maddi temeli olan bir şey. Yani maddi yani, kaygıda taşımadan maddi kaygısı e, bir işte, şekilde yapılabilecek bir e, Sen bana bir çalışma mekan sunman lazım. Hı. Mekanım olması lazım benim çalışmak için. Ya studio kiraları ne kadar mesela? Ya da işte enstrümanlar tel alman gerekiyor. Evet. Yani ya bir keman teli mesela, bir takım keman teli 70-80 milyon. Yani. Ya şimdi ben ben biliyorum ya keman telim kopacak diye ödümün koptuğu zamanlar oluyordu çünkü keman dedi ya 70-80 milyon para demek bir öğrenci için yani parasının... haikal ya, yani bir haftalık bir <gülüyor> haftalık bir geçim kaynağı 70 Kesinlikle milyon öyle. bence yetmez bile ama Tabii. işte yani işte tüm bu, bu koşullarda kaç tane kaçımız kitap oluyor ki alabiliyor ki dolabına kitap yerleştirebiliyor ki ela onda bunda olan kitapları birbirimize paylaşa paylaşa gidermeye çalışıyorsun bu sorunu. Yani. Öyle. Dolayısıyla hani ya yaşamanın mini minimum koşullarını sağlamaya ancak Asgari yetiyor bizim bu şekillerde yaşamaya çalışıyoruz. Ee, işte maddi koşullarımız, maddi durumlarımız ya da şu anki koşullar bunun kültüre sanata ayıracak ya biraz fazla lüks gibi geliyor. Lüks yani toplumda hani, da bu şekilde algılanıyor zaten. Ya, e, halbuki yani kültür ve sanat denilen şeyin olmaz, ulaşılması ya yani bu, bu kadar, kadar güç zor olmamalı. Yani bana sorarsanız hani tam de, tersi teşvik edilmeli evet, yani. Mesela tiyatroların ücretsiz olması lazım öğrenciye. Ya yani bunu bir şekilde hı hı. <gülüyor> ya bu çok güç bir şey değil bence yani. Tiyatroların, konserlerin öğrencilere ücretsiz olması lazım. Ulaşımın öğrenciye Barınman. ücretsiz olması lazım, barınmanın yani bunlar en temel insan hakları yani en temel eğitim hakları yani. Yani harç parası diye bir şey olmaması lazım yani çok çok basit çok temel. Ama çok komiktir Ve... ki şu anda bizim e, köş gazetelerin köşelerinde yazan bir takım aydın denen yazarlar hala üniversitelerin yani bıraktım artık bu e, bizim hayatta tutunabileceğimiz noktaları alanlara nüfuz eden bu kapitalist sistemi e, üniversitelerin de paralı olması gerektiğini. Kredi yoluyla yani bütün her şeyi sağlayıp daha sonra mezun olduktan sonra bu ödemeleri gerçekleştiren bir sistemden bahsediliyor. Tabii Biz bunları savunurken bir taraftan da egemen güç dediğim gibi daha fazla nasıl sömürebiliriz politikalarıyla ilgileniyor. Ama yani yok hani şu açıdan hiçbir bilim yani bana sorarsan ya şu, işte barınma hakkı mesela ya nasıl sağlanacak bence yok. yani... <gülüyor> ya bu çocuk çocukça bir şey yani bunun bunun devletin ücretsiz sağlayabilme koşulları bence çok net var <gülüyor> ve bu hiç de zor bir şey değil sadece birlerin cebine biraz birazcık daha az para Asla girecek evet. yani <gülüyor> bu bu kadar basit yani yine senden bir şeyler dinledim Hasan tamam. çalalım o zaman.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 Baçalarda meneme, yar göğsün düğmeleme Baçalarda meneme, yar göğsün düğmeleme Ölürsem kandım sensin, gözlerim sürmeleme Gözlerim sürmeleme ben sana yandım gelin, yalan al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yalan al gelin. Gaziantep yolunda. ...öldürdün beni... ...gelim... Evet Ozan, biraz da... ...şu anda neler yaptığından... ...bahsedersen her arkadaşlara da... ...hem buradan çağrı da yapmış oluruz... ...biliyorum çünkü senin birkaç grupla... ...beraber çaldığını... Ya şimdi 3 tane grup var benim... E, ...müzik yaptığım... ...hepsi de farklı farklı alanlarda... Ya ...birinci grup şey, sesler ve düşler... ...yani orada hem... E, ya orada biraz daha hem vokal hem e, daha fazla enstrüman çalıyorum yani işte. Bu şeydi değil mi ÖKM'den evet, Ökeme, gelen... Evet ÖKM'den, ÖKM'den, gereğinden gelen arkadaşlarla, ÖKM'de müzik yaptığımız arkadaşlarla beraber yaptığımız bir şey, grup çalışması. E, daha çok şey, e, açıkçası tanımlamam gerekirse, e, yani biraz Züfi valeni, biraz Ezgi'nin günlüğü, 80 öncesi, biraz yeni türkü... Ee, yani biraz grup yorum, yani biraz hani politik bir e, temeli var yani sesler düşlerin. Hani bunlarla bunlardan yola çıkarak e, kendi üretimlerimizi de yaptığımız, aynı zamanda çeşitli düzenlemeleri de yaptığımız bir e, formatı var seser düşlerin. E, Baya yoğun gidiyor işte. Şu, e, en son e, geçen hafta Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezinde bir konserimiz oldu. ...bayağı da güzel geçti ya şu anda da kayıtlarımızı yapmaya çalışıyoruz ee, onun dışında keman çaldım e, bir grup Cumbü Çemahit var Cumbü Çemahit de e, biraz daha eğlenceli bir grup hı hı. Bayağı eğlenceli özellikle hani çeşitli böyle e, Balkan türkülerini ya da işte Balkan da dememek lazım aslında Anadolu yani Balkan ya daha doğrusu bu coğrafya ait e, türküleri biraz daha güncelleyip biraz daha böyle neşeli Hı -hı. hale getirip sunduğumuz bir şey hani dünya müzikleri de diyebiliriz dünya müziği Hı -hı. kategorisine girebilecek, girebilecek bir müzik tarzı yani var, keman var, klarnet var, saksafon var ya yani bayağı geniş bir kulüp şey yapısı var. Bir de Beyoğlu Kumpanya diye bir e, tiyatro tiyatro topluluğu ve müzik, müzik topluluğu, topluluğu var. Hani Beyoğlu Kumpanya'da tiyatro ve müziğin e, bir perspektifte buluşmasını yani sağlayan bir topluluk. Yani e, yaklaşık 30 kişilik bir ekipmek oluyor. Beyoğlu Kumpanya. Hı hı. E, yani hem tiyatro üretimler hem de müzikal üretimler e, aynı sahnede buluşuyor. Birleşiyor. Ve ortaya konsept bir çalışma çıkıyor. Baya hoş. Yani işte bunların baya yoğun şeyi var. Ne o? çalışması var. Hep zaten böyleydi hatırladığım dönemde. Evet de bir işte, koşuşturmaydı. Hani öğrencilik artıydı. dönemi biraz daha hani o ilk zamanlar biraz daha şeydi. Hani net olmayan şeyler üzerinden daha çok atölye çalışmaları <gülüyor> üzerinden yürüyen ve hani enstrüman enstrüman çok fazla geliş gelişmedi demeyim de hani böyle arayış içinde olduğumuz bir dönemde... ama şu an aradığımızı bulduk ve onları. <gülüyor> E, yerine getirmeye çalışıyoruz yani Onları tekrar kendi kendimize e, e, Üretmeye çalışıyoruz hı hı. Falan filan e, işte Galiba hepsi de ciddiye bindi Yani Cümbüş <gülüyor> Şemalt'in de bir albüm çalışması var şu anda Baya yoğun onun çalışmaları da ya, Sesler ve düşler de keza bayağı yoğun gidiyor Dolayısıyla Hani ya Müzikal yaşantım şu an <gülüyor> Biraz hareketli yani daha sınavlar başlamadı fakültede. Sınav. <gülüyor> onları hiç düşünmek istemiyorum şu an için ama. Zaten bildiğim kadarıyla çoğu halledilmiş bir e... iki dersim var. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> o iki derse nazarlık olsun artık bu kadar. Çünkü herhangi bir insanın bedeni bu koşuşturmaya tahammül edemez. Neden? Hı. Sen bu işi çok sevdiğin ya, için, gönülden şey yaptığın için. Şey zamanları bu kadar çok güçlü. Edilmiş. Yani özellikle laboratuvar çıkışları kalkıp bir de Evet. müzik ama yani müzik çalışmasına gidiyordum ama bayağı da keyifliydi yani. Ya o yorgunluk değil aslında. O bir bağlamanın sesinden, bir kemanın ya yayından ya. <gülüyor> dinlendiğini, <gülüyor> evet. rahatladığını hissedebiliyor insan. Onu hiçbir zaman ben zaten şey olarak algılamıyorum. İşte çok koşturuyorsun, yorulmuyor musun? Müzik her zaman insanın dinlendiği yerdir. Kendini buldu, yorgunluğunu attı. Başka hiçbir yerde o rahatlığı, o huzuru bulamazsın evet. müzik dışında. Evet. Bunu keşfetmek herkes için kolay bir şey değil. Ben keşfedenlere gerçekten büyük bir saygıyla önünde eğilmeye değer görüyorum. Yine senden bir türkü dinleyelim Ozan. Seni çok görüyoruz bugün ama. <gülüyor> tamam yapalım. <gülüyor> Sakız akıyor, çamdan sakız akıyor. Kız nişanlım bakıyor. Oy zalim neni, nenni. nenni. Koyunundaki memeler, koyunundaki memeler. Turun çalmış kokuyor. Oy zalim nenine nenni. Uyanata dünder sar beni. Uyanada dönder sar beni. Uyana da dönder, sar beni. Sağ yanında yarem var, sol yana döndür beni. Bu yana döndür sar beni, bu yana döndür sar beni. Sağ yanında yarem var, sol yana döndür beni. Bulgur sererler Ama bulgur sererler Çıkma boyun görürler Oy zalim enni enni Saçığın ibrişin teli Saçığın ibrişin teli Hançere bağırırlar Oy zalim enni da dönder sar beni dönder sar beni. Sağ yanımda yarem var, sol yana dönder beni O yana da dönder sar beni Sağ yanımda var, sol yana dönder beni O yana da der sar yana da döndür sar beni Sağ yanında yaramlar. Sol beni Bu yana da beni Bu da döndür sar beni, sar beni. Sol beni Güzel bir elbistan Güzel bir elbistan türküsü <gülüyor> <gülüyor> Senin memlekete gidelim. Memleketten ha? ne zaman dinlesem özellikle söylüyorum bilmiyorum <gülüyor> ama güzel bir Türkiye'de Tekrardan teşekkürler. Müzikten konuştuk, üniversiteden konuştuk, öğrencilikten konuştuk Ozan. Biraz da seninle eskilere dönelim istiyorum. Eskiden yaptığımız dünyaya dair, Türkiye'ye dair özlemişim çünkü o yorumlarını. <gülüyor> biraz Türkiye'den bahsedelim istersen. Çünkü tamam. Yani biliyorsun öğrenciler çok daha fazla içinde değil bu tür e, politika yani, demeyelim ama yani bizim yapabileceğimiz şeylere yaşamım, çok uzakta e, kaldı. Yok, yani yaşamın kendisi aslında başlı başına siyasetken siyasetten uzak olmayı öğretiler bize <gülüyor> yıllarca. Halbuki yani yaşam zaten yaşadığımız insan başlı başına siyasi bir olgu. <gülüyor> yani böyle bir gerçeklik varken bizi... ...bizden uzaklaştırmak aslında... ...siyasetten uzaklaşmak falan... ...tabii konuşmak için her zaman erken dediler bize... Evet. ...ortaokuldayken aklınız yetmez dendi... ...lisedeyken oturun önce... ...üniversiteye gidin dendi... ...şimdi... En fazla bir şeyler için söz söylememiz gereken zamanlardaysa susup oturmayı erdem olarak gösteriyorlar bize bir şeylere karışmamayı. Oysa ki her şey için olduğu gibi Türkiye için, dünya için bize çok ihtiyacı var insanlığın. Ya yani işte karışmak derken ihtiyacı. insanların biraz algılarında ben bir sorun görüyorum yani bir şeye karışmak derken hani yani... Ya bir şeyler zaten bizim her tarafımıza karışmış durumda. Yani biz <gülüyor> farkında olsak da olmasak da yani böyle bir gerçeklik var. Bir, bir şeyler bize karışmış durumda. Yani bir şeyler bizim de iç içe. Yani bugün hani bahsediyorum ya mesela doğal yapılan bir zam <gülüyor> farkında olsak da farkında olmasak da bizim içimizde yani bizle bizle beraber yürüyen bir şey ama bunu yani ya bu zamların karşı hani bir ses çıkarttığın zaman sen bir şey karışmış olarak algılanıyorsun. Halbuki hepimizin karıştığı ve hepimizin etkilendiği bir şey bu. Tabii. Hepimizin içinde olduğu bir süreç ve biz yani sadece ortadaki bir sorunu dile getirmeye çalışıyoruz yani. Yani bu işte yapılan şeyin başka bir yüzü olduğunu ve yapılan şeyin hani insanlarda yarattığı etkiyi hani ve ya bunun meşru olmadığını dile getirmeye çalışıyoruz belli açılardan aykırı bir şey yani gelen şeyi karşına alıyorsun sonuçta ve bu insanlara yani öyle ya da böyle ses çıkaran bir insan olmak bir şeylere karışmak yani nedense uzak geliyor ama hani tabi yani Türkiye'de de öyle olmuş dünyada da öyle yani ya değişime sürükleyen insanları iyiye götüren insanları güzele götüren hep Maalesef susmayan insanlar olmuş ya. Bugün biz Piri Sultan Abdal'dan bahsediyorsak evet. ya bugün biz Rui Su'dan bahsedebiliyorsak mesela. Ya bugün biz hani Aziz, Aziz Nesin'den bahsedebiliyorsak, yani bugün Hasetgül Tekke'den bahsedebiliyorsak o, yani, ya bu insanların hiçbiri e, gelen her şeyi alkış tutup oh boh deyip hani kendilerini bu süreçlerden kopartmış insanlar değildi yani sonuçta hepsi aksine yani gelen şeyin karşıs gelen var olan şeyin hani karşısında durarak bir toplumsal sorumluluk üstlenerek Hayda. bugün Kesinlikle. hala aramızdalar yani Kesinlikle bugün hala neler ya dolayısıyla galiba o noktada e, ya nasıl kırılır bilmiyorum ama hani toplumda bu Aman bir şey bulaşmayın aman. Yani ben belli açılardan galiba bıçağın kemiğe dayanmasıyla paralel olduğunu düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim yani üniversite yaşantımızda. Yani bahsettik işte İstanbul Üniversitesi'nden. İstanbul Üniversitesi'nde ciddi bir özelleştirme süreci Hı -hı. vardı ve yemekhanede bunlardan nasip eden bir kurumdu. Yine bizim ilk geldiğimiz yıllarda. Evet ilk geldiğimiz yıllarda yıllardır yıllardır. ve işte e, işçilerle özelleştirmeye karşı işçilerle ortak. Eylem yapılmıştı falan filan ama bunun öncesinde e, YÖK'e karşı 6 Kasım'da protesto vardı ve ben orada yemekhane iççilerinin kendi ağırlığındaki diyaloguna şahit olmuştum. Yani işte ya bu öğrenciler de hep bağırıyor hep çağırıyor ne oluyorsa <gülüyor> sanki ne oluyor falan filan. ...yeter yani ne gerek var bağırmaya çağırmaya işte... ...konuşarak yani. halledin. Yani konuşarak halledin. Elbette konuşabilerek hallede halledebilse konuşarak halledebilirsin. Kendimiz. Kim bağırıp çağırmak ister ki? Böyle demişlerdi. Böyle bir tanık olmuştum. Arkasından yemekhane özelleştirildiği zaman... Ya ...bir sürü işçi içinden atılmak zorunda kaldı ve... ...bahsettiğim işçileri ben yemekhane eleminde... <gülüyor> ...en önde gözlerini kapayıp... ...öğrencilerle beraber... ...özelleştirmeye hayır işimi geri verin diye bağırdığını evet. duydum. Yani Çünkü dolayısıyla içerik halledilecek yani, bir durum değildi. Yani illaki dayanışma ve sokaklarda sesini yükseltmeyle kazanılacak Hani yani. şeyin biraz somutlanması gibi. Hani İşin ucu Uçak yani dayandı dedik. Evet, işin ucu bize dayanınca ya yani herkes bağırıyor falan ama işte mesele zaten o ben yani, söyleyeyim. 6 Kasım'da hani sözünü dile getiren öğrenciyle özelleştirme sonucu içinde içinden atılan hiççinin birbirine aynı anda aynı zamanda destek olabilmesinde bence yani ya böyle bir sürü örnek sayabiliriz yani ve dolayısıyla şimdi biz hani üniversite öğrencileri olarak hani her şey hedemek bizim şeyimiz olamaz ki yani zaten böyle bir yani sonuçta bizim ben diyorum ya biz ya öyle bir gelenekten büyüdüğümüzü düşünüyorum. Ya öyle ya sonuçta bize bir sorumluluk alanı var. Yani biz okuyorsak, biz eczacılık olacaksak, eczacılık sadece halka ilaç vermek demek Kesinlikle değil ki aslında değil toplumsal değil. anlamda bir sürü bir statü elde Bu ediyorsun. Bu şansı yani. yakalamışız yani... ne mutlu, devam ettiriyoruz. Ee, Ama eczacıysan oku... ya yaşadığın topluma da karşı sorumluluğun artıyor çok bence. Çok büyük, çok yani büyük. Ben okudum bitti, ilaç verdim demek... Bilmiyorum bana çok mantıklı gelmiyor. Ya Biz eczacı olmuşsak yaşadığımız toplumda da bir ağırlığımız olmalı ve bu ağırlığımızı insanlar adına, insanlar için insanların yararına daha fazla kullanmalıyız. Yani sonuçta hani herkes okuyamıyor, herkes okumuyor Kesinlikle. ve yani... Onlara karşı bir e, gönül borcumuz var en azından. Bu işi şansa bırakmamalıyız. Ya bizden yani. olmayana yani ya bizden olmayana derken şöyle bir yani maddi olarak... Herkes imkanı umurlu insan değil. Dünya hiçbir zaman arı. İnsanlara değil. daha bir şeyler söylememiz lazım. Onlar için de hareket etmemiz lazım gibi geliyor. Yani, ya aslına bakarsan yaşadığımız tüm dertleri ortaklaştıra bilmemizin bir yolunu bulmamız lazım. Ya yani bugün Japonya'daki, sen işte depremi dert ediyorsan aynı zamanda ne bileyim e, bugün işte Libya'da savaş var yani. yani. Ve ya buraya buna da dair bir şey söylemen lazım yani o ona söyleyip buna söyleyip şuna söyleyip yani ya Dolayısıyla bu da biraz galiba hani e, süreçlere doğru yerden bakmakla doğru temelden doğru zaten. temelden bakmakla tabii, tabii. olabilecek bir şey Bugün... yani ben biraz değinmek istiyorum. Madem açıldı, e, yani Libya'dan başlayalım mesela. Libya daha bilmiyorum kaç kişi takip ediyor ama daha dün'e kadar e, Türkiye Cumhuriyetinin başbakanı çıkıp bizim orada ne işimiz var? Yani yine din kardeşliği adına yapılan bir söylemdi bu. Yine halkın gözünü boyama adına yapılan bir şey. E, bizim orada ne işimiz var derken NATO'nun müdahale sürecinde yavaş yavaş kayılma yani NATO'nun ne işi var orada demiye. Daha doğrusu o şekilde başlamıştı. Yanlış haklar. Artık NATO'nun oraya gitmesi meşru oldu. Fakat Türkiye'nin gidip gitmeyeceği söz konusu. Yani biz orada varsak da yoksak da orada insanlar için farklı bir yaşam söz konusu. Yani bugüne kadar NATO'nun, Amerika'nın, İsrail'in girdiği özgürlük, demokrasi adına girdiği yerleri hepimiz görüyoruz. Ya Bugün orada olan oluyor zaten bizi ilgilendirmez dememek gerekiyor. Japonya yine öyle. Japonya bizim için nükleer sızıntının... Radyasyonun Türkiye'ye gelme ihtimalinden ziyade oradaki insanlar için ne kadar felakete yol açtığını konuşmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Bugün hala Akkuyu'da orada burada kendimiz için de değil, bütün dünya için tehdit oluşturan bir santral kurumundan söz ediyoruz. Kurmaya çalışıyoruz. Ve evet. hala inadına inadına yetkililer, ee, hükümet sözcüleri... Yani her zaman olduğu gibi basit bir dille... ...işte ben çay içtim bana bir şey olmadı... Türkiye 3 değil 10 santral kurulsun... ...her şey abartılıyor diyerek... ...medya da tabii bunu destekliyor... ...halkın gözünde... E, ...yani her şeyin abartıldığı... E, ...işte insanlık için çok çaba sarf edildiği ama... ...bizim bunu algılamadığımız tam tersi... ...muhaliflerin inadına bunu yıktığını gösteren bir tablo hakim... ...yani bütün bunlar üstümüze üstümüze gelirken... Im, Öğrenci işçi ve öğrenci memur. ya Bütün halkların, bütün sınıfların... Ya bütün emekçiler arada, diyebiliriz aslında bakarsan. Emekçiler kesinlikle öyle. Bir arada bulunması, bir arada aynı saflarda yer alması gerekirken... ...biz daha farklı şeyler konuşuyoruz ne yazık ki. ya Kapitalizm içimize işledi. Emperyalizm saldırı haline geçti. Biz daha üniversitelerde özgürlükten bahsediyoruz. Yani biraz açıkçası şey... ...hani... ...herkesin biraz... ...oturduğu yerden kalkması gereken... ...bir dönem... Kesinlikle. yani ...herkesin... Ya ...çünkü... ...bilmiyorum ya ben... ...benim gözlemlediğim... ...ben mutlu insan göremiyorum etrafımda yani... ...yani üniversitemde göremiyorum... E, ...ben çalıştığım işimde göremiyorum... ...yani... ...ailemde göremiyorum... ...çevremde göremiyorum... ...yani insanların yüzlerine baktığınız zaman... ...mutlu insan görmek çok güçleşti... ...yani... E, ...dolayısıyla biraz hani bu noktada yani insanların sorumlulukları da artıyor bence. Yani aslında bakarsan hani e, gidişattan rahatsız ve ya bunu doğru yerlerde konumlandırabilen insanların e, çok daha fazla sorumluluk üstlenmesi gereken bir dönem. Ya bütün dünya bugün yükleri sorguluyorken birilerinin yani yanı başımızda nükleer serdirip, santral kurup bizim Bunun da övünmesi. yani ya kimsenin bizi kandırmaya hakkı yok yani. Bütün nükleer anlaşmaları bugün askıya alınmışken, Aynen öyle. Yani şimdi dünyaya örnek olacak bir nükleer santral yapacağız demenin, <gülüyor> hani mantıklı. hiçbir inandırıcılığı yok açıkçası ve biz hakikaten radyasyonlu çaylar içen bakanların geleneğinden gelen bir <gülüyor> siyaset yapımız var. Çay radyasyonlu değildir diye. Bu kadar ya bir ülkeyi yönetmek, bir ülkenin halkını yok saymak, alay etmek, bu kadar yani, meşrulaştı bir dönemi ben hatırlamıyorum. İşte bugün hani işte. Biz Libya'ya kesinlikle müdahale etmeyeceğiz derken aslında bakıyorsun yani senin içinde yer aldığın birlik zaten filan müdahale evet, kararı evet, almış evet. yani, yani ya da girmeye çalıştığın ya yani girmeye, çalıştı, girmeye çalıştığın birlik zaten işgal etme yani AB zaten orada işgalci konumuna düşmüş durumda. Ya Bugün bunlar böyle pohladık, kurt evet, gördük. Evet. Biz daha ya, bun, önce. ya bunlar böyle aslında bizim orada işimiz yok demek yani çok ya, <gülüyor> çocuk çocuk değiliz yani siyaset böyle yapılmıyor. Yani biz oraya savaş uçakları giderken ya oradaki sivilleri vurmayacak demeden hiçbir inandırıcılığı yok yani. Daha önce gördük çünkü Irak'ta, Irak'ta gördük, bunu. Afganistan'da yani Afganistan'da gördük bunu. Yani Afganistan'da gördük bunu. Dolayısıyla galiba biraz ne ee, kolay kalmamak gerekiyor. inanmadığımızda yani. belli etmenin zamanı kolay geldi. Kal. Yani çoğu insan inanmıyor diyoruz. Ee, gerçekten de öyle. Çok ya, büyük süreçler geçirdik. Ya Filistin'de yaşarken. aynı şey gene keza. Tabii, tabii. Ya Filistin'de insanlar ölüyor ama ...yani Filist... ...senin İsrail'le... ...bir sürü devam anlaşmaların ediyor. devam ediyor. Yani falan yani... Bir de çok her zaman söylenir... ...çok çabuk unutan bir toplumuz ya... ...yani bugün yani o bunlar süreç... Bunları bence bilinmiyor... Hani unut, ...unutulsa neyse... Ya ...şu an mesela ben bunların hakikaten bilindiğini... Hmm. Bil, ...bilmiyorum ya bugün... ...hani... ...İsrail'e en radikal... ...karşı çıktığını düşünen insanlar var... ...mesela çeşitli açılardan... ...Türkiye'nin ama aslında... İsrael'de o kadar sıkı fıkı ilişkiler var ki ve Filistin, Filistin'e Filistin'e yani. Filistin e bombaları yağdıran, sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail yani. Ya Öyle. dolayısıyla, hani bilmiyorum bunları da biraz daha fazla söylememiz gereken zamanlar ya. Yani. İşte susturulmanın her zaman. <gülüyor> Gündemde oldu dönemde o dönemde yine Filistin için bir şeyler yapıldı orada ağlandı burada ahkem kesildi ama dediğin çok doğru ee, ne zaman birileri söylemeye kalksa farklı bir şekilde susturuldu Evet ya bunu her dönem bir bir adım öne atmadıkça yaşamaya da devam edeceğiz hı hı. ne yazık ki seni dinleyelim ozan Evet tamam ne söyleyelim ge yoru da kaimakan kona un ga chif chanda rino ye yoru da kaimakan kona un da alsham da wa ko Al jandarma, vur beni de O yarin kollarımda Haydi hanım, haydi canım Gel benim şirin yârim Haydi hanım, haydi canım Gel benim Çevir bana yüzünü Ufacık kuş yüzünü de Çevir bana yüzünü Omuz omuza versek de Öpsem kara gözünü Omuz omuza versek Öpsen kara kızım, haydi halim, haydi canım, gel benim şirin yarım. Haydi halim, haydi canım, şirin ay aslan yarım. Zeytin yaprağı yeşilde Dibinde kayfe pişir Zeytin yaprağı yeşilde Dibinde kayfe pişir Benden sana yar olmaz o. Git aklım başa devşir Benden sana yar olmaz bu, git aklın başa değişin. Haydi hanım, haydi canım, gel benim şirin yârim. Haydi hanım, haydi canım, gel benim aslanım benim. Haydi hanım haydi canım gel benim şiirin yarim. Haydi hanım haydi canım gel benim şiirin yarim. Ozan eline yüreğine diline sağlık. Evet yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine diyorum bu kadar koşturma <gülüyor> arasında yer ayırdığın için bize. Yine bekleriz. Çağdaşla beraber evet. bekleriz i̇nşallah, hatta. İnşallah. Hatta e, sesler ve düşler olarak bile ağırlamaktan çok çok büyük keyif alırız. İnşallah. inşallah. <gülüyor> Umarım. Evet Radyo Havan dinleyicileri bu haftada yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir gençlik programından, Genç Havan'dan sizlere seslendik. Haftaya görüşmek üzere diyelim ve vedalaşalım sizlerde. Görüşmek üzere. Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe.